Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ve la rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma va'dim Geçen hafta dersimizde en son günahların kalpleri katılaştırmasından bahsetmiştik. Demiştik ki belki de günahın yani kalbi katılaştıran unsurlardan en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 Şimdi insan mesela Allah'la günah, insan Allah'la arasında vahşeti nasıl oluşturur dersek eğer Allah kendi ile kulları arasındaki ilişkiyi isimleri ile sıfatları üzerinden yürütüyor. Yani mesela diyelim ki siz Allah'ı tanımak istiyorsunuz. Ne ile tanıyorsunuz Allah'ı? Onun isimleri ile ve sıfatları ile tanıyorsunuz.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 Aziz hangi fiilden geliyor? Azze. azze fiilinden geliyor. Değil mi? İki seçenek var. Ya azze ya azzudur ya azze ya izudur. Başkası yok. Bir tanesi Nadira demektir. Nadir oldu demektir. Bu Allah azze ve celle için olmaz. Bir tanesi de kaviyye vaşte de demektir. Yani güçlendi ve kuvvetlendi demektir. Şimdi Allah azze ve celle'nin isimleri isimlerinin manaları sadece lügattan alınmaz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 duygusu olur ya insana yapamam edemem olmuyor falan. Bunu insan yani başka şeylere bağlayabilir ama bunun tek nedeni maneviyatın zayıflaması, insanın günahların içerisine gök olması, Allah'ın insandan o izzeti, o iradeyi şey yapmasıdır, çekip almasıdır. İkincisi ise beden kuvveti. Günahkar insanların bedenlerinde kuvvet yoktur. Yani e, İbn Kayyim diyor ki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 kâfirlerin karşısında güçlü olabilmek için Allah'ın bütün sınırlarını çiğneyen milyonlarca kendini İslam'a nispet eden insan var. Fakat kâfirlerin gözünden Müslümanların zerre kadar gücü yok. Mesela şu an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 çünkü kafelerle Müslümanları yan yana getirdiğimizde kafirler her zaman Müslümanlardan güçlü olmuşlar silah anlamında adam anlamında teknoloji anlamında güçlü olmuşlar. Peki Müslümanları onlara karşı güçlüyorlar ne? Allah'ın yardımı. Ya Allah'ın yardımı da ancak takva ile beraber gelir. Sen takvayı ortadan kaldırdın mı? Sen o şey yani beden gücü karşı karşıya kalmış oluyor. E zaten beden gücü karşı karşıya kaldığında onlar her anlamda Müslümanlardan bu yönde daha üstünler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 diye. Bunu aktaran annemiz yani gece yatağında bunu peygamber Aleyhissalatu vesselam için söylüyor. Ne oldu diyorlar? şaşırıyorlar. Bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bir delik açıldı diyor Aleyhissalatu vesselam. Bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bir delik açıldı. Orada annemiz şimdi Yecüc ile Mecüc İslam'da helak konusu ya. insanlara helak edecek. Zeynep annemiz sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü enehliku ve fi'n-salihu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 pislik, kötülük, günah, haram çoğaldığı zaman insanoğlu helak olur. Böyle bir yeryüzünde salihler bulunsanır bile. Yani biz helakı neye bağlıyoruz? Fe <gülüyor> ahlaknahum Biz onları günahları ile helak ettik. Fe <gülüyor> akhadnahum Biz onları günahlarıyla yakaladık diyor Allah Azze ve Celle Bir yerde günah varsa orada fesat, deprem, kainatın düzeninin bozulması, insanların kendi aralarındaki huzurun kaçması bunlar hepsi direkt günahla takvayla orantılı şeylerdir.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 ondan sonra işte İslami bir kıyafetle misal işte edepli, mütevazi bir şeklinle senin kadınlar üzerindeki bu emelini gerçekleştirmen mümkün müdür? Mümkün değildir. Yani sen sakallarını kesmen lazım, kafirlere kendini benzetmen lazım, şeklini, şemalini değiştirmen lazım. Mesela sen böyle başı önünde, yüzü kızaran, ise i̇şte böyle edeple yani burada kardeşlerine davrandığın şekilde bir kadın ortamında veya elde etmek istediğin birilerine bu şekilde yaklaşırsan bunu elde etmen mümkün müdür? Biraz daha gevşeyeceksin, hayasızlaşacaksın, ağzını ayarını kaçıracaksın. E beraberinde bak bir tane günah beraberinde bir sürü günah da beraber ödettiriyor hayatında böyle böyle böyle böyle devam ediyor. En tehlikelisi de işte bir önceki yani ondan bir önceki maddede anlattığımız yani insanın günahtan zevk almaya başlaması.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 Ama normal diyelim ki bir kadına bakan adam ne var ki bunda diyorsa bunun günahı daha büyüktür. Çünkü bu Allah'ı hani Allah'ı tanımamaktır. Onun için selef diyor ya, günahın küçüklüğüne değil isyan ettiğinin büyüklüğüne bak. Yani günahın küçüklüğü seni aldatmasın, seni isyan ettiğin çok büyüktür, e beraberinde değil. Onun için günah tevellüt ettirdiği en çirkin şey insanın günahtan zevk alması.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 İslam'a ikri olmadığı müddetçe geçerli olacağını söylemişler. Örf adet usulde mesela Hanefiler diyelim ziyade, Akizem Malikiler neyle bunu talep etmişler peki? Yani niye adet mesela örf adet niye hüccet olsun insanların hayatında? Çünkü demişler. Allah diyor ki yuridullahu bi kumur yusra, walay yuridubrikumur yusra. Allah kolaylık ister, zorluk istemez. Ma jale aleikum fi dini min haraj. Allah dinde size bir sıkıntı göndermemiştir diye.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 e, kendi hepsinizi bir kontrol edin. Hangi Mesela ben kendi adıma söylüyorum bunun. Hayatımda hangi proje varsa mesela önce kağıt üzerinde başlıyor benim için projeler. Yani kağıdımı önüme koyuyoruz, kalemimi alıyorum. Önce kağıtta yazarım, çizerim, karalarım, yırtarım atarım. Ne olursa olsun bu bir kitap okuyacak olsam, bir proje yapacak olsam ne zaman kalemi kağıda değdirmeye, değdirdiğim anda şurada bir ses duyuyorum yani yapamazsın. Olmaz. Çok meşgulsün. İşte şu, şu sıralar özellikle mesela bir şey yapmak istediğimde kalemi kağıdı önüme koydum mesela zilhicce ile alakalı dersi anlattım diye. Ben de kendime bir şeyler düşündüm misal. Ne yapabilirim dedim hani bu şu anki yoğunluğun anasında mutlaka benim de yapabileceğim bir şeyler vardı. Kalemi kağıdı elime aldığım anda şurada bir ses işittim hemen yapamasın mümkün de onu yaparsan aksar aksak. Ona vakit ayırırsan millet mahrum olur e falan diye. Tabi bunlar hepsi şeytanın vesvesesidir. Çünkü insan isterse